Merhaba Propolis'e hoş geldiniz. Ee, bugün e, Arı Yetiştiriciliği Yönetim Kurulu üyesi ve Beykoz Bölge sorumlusu Adem Özkan Yalçın ile olan söyleşinin üçüncü programı yapacağım. Ve bu program e, Arılarla Seyahat e, ve Propolis hakkında olacak. Buyurun. Peki bu, yolculuk çok stresli bir şey değil mi arılar için? Tabii ki. Onu birazcık anlatabilir misiniz? Ne tür şeyler oluyor stres olunca? Şimdi arılar için stresi minimuma indirme çalışması yapmak gerekiyor. Hı hı. Ne gibi? Birinci, birincisi, arının içindeki balı minimum düzeye indirmeniz lazım. Az bal olacak. Az bal olacak, arı rahat edecek. Yer, yer olması yer gerekiyor olacak. yani. İkincisi arı içinde çok fazla sıkışık olmaması lazım. Arıya ilave petek verilmesi lazım ki içi rahat hava dar olabilirsin. Artık kovanlarda havalandırma olması lazım. Yani onu alttan mı yapıyorsunuz? Hani eskiden alt ahtalarda yani onların ta, e, tabanlarında. Deniyor, tabanlarında bir küçük bir delik vardı. O bir e, şey ile beraber özgari e, ile, ile beraber açılırdı. Fakat o tür e, kovanları artık hiç görmüyorum. İşte Bu... e, o tür kovanlar şu anda bende var. Ha öyle Ve mi? Benim e, bütün kovanlarımın hepsi alttan havalandırma sistemine evet, sahip. Evet, evet. Ben onları çok aradım bulamadım. E, kesinlikle e, çok büyük faydası var. Arı sağlığı için çok önemli arı stresi için çok önemli çünkü sonuçta kapalı bir kutunun içinde binlerce arı var bir kovanda 80 ila 100 bin arası arı sayısı var bu kadar sayıda bir nüfusu küçücük bir kabın içinde onlarca kilometre hatta yüzlerce kilometre yola götürüyorsunuz bunun için çok dikkat edilmesi gerekiyor altta havalandırması olduğunda içinde bol miktarda peteği çerçevesi olduğunda ve üzerine de su konduğunda arı için stresi ortadan kaldırmış oluyor. Yani bir fışkı ile herhalde böyle pıf pıf pıf bir fıs su fıslan olabiliyor. Süngere emdirip arının üzerine koyabiliyoruz. Şimdiki tekniklerde buzdolabı poşeti kullanılıyor. E, buzdolabı poşetinin içine suyu koyup e, Peteklerin üzerine koyuyoruz Arı oradan kendisi deliyor ihtiyacı kadar alabiliyor <gülüyor> e, Bu tip yöntemler var Anladım. Peki, Bu tip yöntemlerle hı hı. stresi minimuma indiriyoruz evet. nakil sırasında. Ee, ama gene de e, e, bildim, yani daha evvel konuştuğumuz için bunu biliyorum. Siz e, onun için analarınızı e, her iki senede bir değiştiriyorsunuz anladığım kadar bizim, değil mi? E, biz kendimiz de ana yetiştirdiğimiz için bizde ana her yıl değişiyor. Ha, her yıl değiştiriyorsunuz. Evet, her yıl değiştiriyoruz biz anayı. E, çünkü bizim sistemimizde arı 12 ay çalışıyor. Evet. Marmaris'te çam balını aldıktan sonra e, biz Finike bölgesine Antalya'nın Finike bölgesine inip keçi boynuzu hı hı. keçi boynuzu ve sedirden e, e bu e, aralık, bal alıyoruz. aralık ayında herhalde aralık bu, e, kasım ayı gibi hı hı. kasım ayı gibi genelde oluyor kasımdan aralık arasında e, keçi boynuzundan ve sedirden e, bal alıyoruz bu balın e, bir kısmını sayıyoruz, Çoğunluk kısmını arıya bırakıyoruz. Hı hı hı. E, ta ki Kış Şubat'ın, e, Şubatın 15'ine 20'sine kadar arı e, kendi içinde tüketebilsin diye. Bunun haricinde arıya herhangi bir şeker, kek veya işte yapay besleyici arıya vermiyoruz. Hı hı. Peki hastalık olunca e, e, ne gibi bir şey yapıyorsunuz? Şimdi e, açıkçası şunu söyleyeyim. Profesyonel bir arıcıda yüzde hastalık olmaz. Yani doğru bakıldığında, doğru diyorsunuz. bakıldığında, evet. doğru bakıldığında hastalık olmaz. Hı hı. Ancak şöyle bir durum var. Arılar sosyal hayvan ve birbirlerinden ilişkileri var. Hı hı. Birbirlerinden ilişkileri olduğu için bir bölgedeki arıcıda hastalık olmaza dahi kendisinden 1 kilometre veya 2 kilometre ileride bir amatör veya profesyonel arıcının arısında hastalık olduğunda oradaki hastalık buradaki arıcıya bulaşıyor. Evet. Hı hı, bu biliniyor. Bundan dolayı e, mücadele çeşitli mücadele yöntemleri var. Ancak e, ben kesinlikle ilaca karşı olduğum için bu mücadele yöntemlerinde kimyasal ilaç kullanmıyorum. Yani siz kendiniz Ve aracı olarak hiç kullanmıyorsunuz. Ben kendim aracı olarak hiç kullanmıyorum. Hiçbir aracı arkadaşıma tavsiye etmiyorum. Ve bundan ilgili birçok arkadaşlarımıza sorunları sıkıntısı olduğu zaman da eskilerin klasik yöntem dediği klasik yöntemlerden tedavi biçimlerini tavsiye ediyoruz. Evet. Güzel bir şey bu e, şeylerde de anlatılıyor kurslarda anlatılıyor mu acaba e, tabi kurslarda da anlatılıyor bu e, kurslarda tedavi metotlarını ve e, kullanılacak ilaçlar söyleniyor Ancak bunun yanı sıra e, ben bu tip geleneksel metotların kullanılmasını da şiddetle tavsiye ediyorum Tabii bu kişinin veya üreticinin kendisine kalmış bir şey, hı hı. ister kimyasal ilacı kullanır, isterse geleneksel yöntemleri kullanarak tedavi ettirebilir. Hı hı. Şimdi bu e, neonikotinli e, ilaçları var. Bilhassa onlar evet. en tehlikeli. E, sizce bunlar tamamen yasak mı edilmesi lazım Türkiye'de? Siz de onun arkasında mı duruyorsunuz? Şimdi özellikle e, ilaç sektöründe e, Türkiye bir kobay. Hı hı. Türkiye bir kobay. Bu sadece e, arı ilaçlarında değil. Hayvan ilaçlarında ve insan ilaçlarında da ben bunu olduğuna inanıyorum. Bu tabii bu benim şahsi kanaatim, hı hı. şahsi fikrim ama e, arıcılık sektöründe bugün baktığınızda her yıl çeşitli ilaçlar çıkıyor. Ve bu ilaçların hiçbiri e, arıda e, en büyük zararlılardan biri varova. E, varova ile mücadele konusunda bu ilaçlar çıkıyor ve bu ilaçların hiçbirinin fayda etmediğini görüyoruz. Hı hı. E, çünkü varava akaryoz türü bir hayvan e, ve e, akaryoz türü canlıların bağışıklık sistemleri çok güçlü. Hı hı. Çünkü çok da çabuk e, çoğalıyorlar. Çok çabuk çoğalıyor. E, e, kuşaklar çok çabuk oluşuyor. E, çok hızlı kuşak oluşumuna sahip. Kuşak oluşumunda kendini e, çok iyi seleksiyon yapabilmekte ve Kullandığınız mesela bir ilacı kullandığınızda ikinci sefer kullan, e, kullanımda bakıyorsunuz ki fayda sağlamıyor. Rezistans olmaya başlıyorlar. Yani e, dejenere olmaya başlıyor ilaç. Hı hı. E, çünkü varavona bağışıklık kazanıyor. E, Türkiye'de e, bir marka bir ilaç çıkartıyor. Başka marka başka bir ilaç çıkartıyor. Diğeri yurt dışından getiriyor. Öbürü başka bir yerden getiriyor. Ama e, geneli hepsini toparladığınızda... Hiçbiri açıkçası bir işe yaramıyor hı hı hı. İçinde evet. e, Nadiren yarayan ilaçlar oluyor evet Olmuyor değil muhakkak oluyor ama Onlarda da kalıntı sorunu ortaya çıkıyor hı hı hı. Ve o bala da geçiyor ve her şeye bala geçiyor geçiyor sonuçta Bal bir gıda maddesi Ve sağlık için çok önemli Bir kimyaya sahip Ülkemizde balı Biz gıda maddesinden ziyade halkımız ilaç olarak tüketmekte. Peki bir ilacın faydası mı olması lazım yoksa zararı mı olması lazım? Çok haklısınız. Evet. Şimdi biz insanlara insanlar fayda sağlayacak fayda getirecek yerine zarar görmeye başlıyor. Çünkü ametras kaynaklı ilaçlar var. İşte nikotin kaynaklı ilaçlar var Bunlar kanser yapıcı maddeler Ama ülkemizde serbest Ben bunların Yasaklanması taraftarıyım hı hı. Ha, hı hı. Diyeceksiniz ki siz ne kullanıyorsunuz Ben e, Organik materyaller kullanıyorum Bunun içinde kekik yağı Nane yağı Okaliptüs yağı gibi Çam yağı gibi uçucu Yağlar e, Varovayı Bayıltıyor bir kısmını öldürüyor. Ee, kovanlarınız da modern tipte polen tuzaklı ve varova çekmeceli olursa içindeki varovayı alıp ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yakıyor musunuz? Onlar ne yapıyorsunuz? Ee, ben e, toprağa şey bir kuyu açıyorum. Hı hı. içine kireç döküyorum. Ve e, çekmecelerden çektiğim ölmüş ya da bayılmış varovaları bunun içine döküp Ondan sonra topraktan üstünü kapatıyorum. Hı hı. Çünkü kireç e, yaktığı için bunların bir daha yaşaması mümkün olmuyor. Evet, evet. E, birincisi bu. İkincisi varova ile sürekli etkin mücadele yapılması gerekiyor. Yani e, bizim üretici veya hobici arkadaşlarımız 3 ayda bir kere bir ilaç vermeyden veya 2 ayda bir ilaç vermeyden e, zannediyorlar ki varovadan ben kurtulacağım öyle bir şeyin kurtulmasından mümkün değil. Çünkü e, varova Azla sizin arınızda çoğunuz. olmasa dahi sizin arınız gidip bir çiçeğe konuyor. Başka bir arı geliyor o çiçeğe konuyor. O çiçekte çiçek poleni toplama sırasında, dozlaşma sırasında varova çiçeğe düşüyor. Evet. Ve sizin arınız konduğunda o onun, üzerine, onun çıkıyor. üzerine çıkıyor ve oradan sizin kovanıza geliyor. Bunun için varovayla sürekli mücadele edilmesi gerekiyor. Sürekli mücadele ederken e, ben mesela arılara her bakım yaka, yaparken körük yakıyorum. Bu körün içine anason, hmm, anason evet. otu veyahut da e, portakal kabuğu veyahut okaliptüs yaprağı bunları koyduğunuz zaman bunların içindeki uçucu yağlar yanarken dumanla beraber çıktığı için arının üzerindeki varovalara etki ediyor. Hı hı. Yani Ve dökülmesini yöver. sağlıyor. Evet. Böylece sürekli etkin mücadele yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Hem e, ilaç vermemiş oluyorsunuz, hem cebinizde para kalıyor, hem e, balda kalıntı riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz, hem de doğal bir yöntem uygulayarak organik bal elde etmiş hı hı. oluyorsunuz. Hı hı. Evet, bir e, ara zamanı geldi. Şimdi e, madem ki seyahat yapıyoruz, e, kış için hazırlık diye, e, onun için Winterreisen e, Winterreisen'den bir e, siklisinden bir parçası e, dinleyelim. E, bu parçanın adı Erştarung, yani Sertleşme veya Durma. E, ve Herman Prey e, söylüyor bizim için. Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen. Von ihm. Mein Herz ist wie ein Sturmwind, kalt starrt dir wild darin. Schmerzt jeder Herz wie ihr Bild, ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie ein dir Let us propolis keşfedilmiş şu ana dek keşfedilmiş dünyanın en güçlü antibakteriyel malzemesi Çinliler bin yıldan beri kullanıyorlar propolisi ancak ülkemizde ee, arıcılık sektörü olarak propolis'i e, daha doğru düzgün öğrenili 7 ya da 8 yıl oldu. Hmm. Evet ben bunu hep merak ediyorum. Çünkü benim e, bölgemde çok çok fazla propolis ile e, geliyorlar. E, ve hatta e, yani biz evde de her gün küçük bir parça yiyoruz. Böyle olduğu gibi. Ama e, fazlası yani satılabiliyor mu veyahut verilebiliyor mu, ne yapılabilir ve kimler ona bakıyor diye merak ettim. Ee, şimdi daha evvelden e, biz bu poropolis'i e, kimi yerde arı sakızı diye de söyleniyor. Bu poropolis'i e, kovan kenarlarından kazıyıp atıyorduk. Hı hı, evet. E, çünkü bunun bir faydası olduğuna inanılmıyordu. Hı hı. Hatta zararı bile düşünülüyordu çünkü işte e, arıcıya zahmet veriyordu, çok, çerçeveler evet. birbirine yapışıyor, evet, evet, e, çok zor oluyor. ayıramıyorsunuz <gülüyor> e, gibi sıkıntılar ortaya çıkıyordu. E, daha sonra e, ülkemizde bunun e, varlığı keşfedilince, değeri keşfedilince kıymetli olmaya Hı -hı. başladı ve kıymeti bilinmeye başladı. Hı -hı. Bu ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde e, onkoloji profesörü olan e, Oğuz Hoca e, propolis üzerinde çalışma yapıyor. Ve şu anda e, kemoterapi hastalıklarının tedavisinde hücre yenileyici hmm. olarak e, kullanıyorlar. Çünkü hücreleri yenileme özelliği var propoliste. Bunun haricinde çok büyük antiviral, antifungal e, ve e, antibakteriyel etkiye sahip. Evet, bunu tabii evet. ki arılar kendileri kovanın içinde kullanıyorlar bütün Şimdi, her şeyi. E, bunu bütün arılar kovanın için neden getiriyor? Arı e, çok titiz, çok temiz ve çok çalışkan bir hayvan. Kendilerini hastalıktan korumak amacıyla dışarıda bitki öz sularından elde ettikleri propolis'i Bal momuyla harmanlayarak salgı bezlerinden geçirip Kovanın etrafına, kovanın iç yüzeyine Boyuyorlar eteklerin adeta Eteklerin iç yüzeyine hı hı. adeta boyar gibi sıvıyorlar hı hı. Dışarıdan kovanın içine herhangi bir böcek herhangi bir zararlı girdiği zaman onun içindeki bakteriolojik etkiyi yok edebilmek için tamamen üzerine bundan mumyalıyorlar. Evet. Ben bir kere bir Ve... fare bulmuştum. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> mumyalanmış. Bir de böyle büyük güveler çıkıyor. Bak hakikaten evet. şu kadar şu kadar güveler. Büyük güveler. Hı -hı. Onlar da e, mumyalıyorlar. Hı -hı. E, hatta üzerinde baktığınız zaman böyle kurutulmuş e, o güvelerin üzerinde kurutulmuş ve parlak evet. kahverengi bir renk evet, görürsünüz. Evet, Aslında evet. o güvenin kendi rengi değil. Evet. E, arı e, onun üzerine e, mumyalama evet, işlemi yapıyor. Evet. Ve çok güzel bir görünüş. E, Hı -hı. E, muazzam bir mumyalama sistemi Hı -hı. var aranın. E, bu mumyalama sistemini poropolis ile beraber yapıyor ve onun orada. Ee, onlarca yıl kalsa dahi hiçbir şey olmuyor. E, kovana hiçbir şekilde zararı olmuyor. Hı hı. E, şimdi bu materyal e, az önce de bahsettiğimiz gibi Çin'de bin yıldır kullanılıyor. E, ama bize e, gelmedi. Çin'de geleneksel tıp çok ileride. E, ve şu anda Çin nüfusuna baktığınızda Çin nüfusundaki kanserli hasta miktarının e, Türkiye'deki kanserli hasta miktarı Aynı seviyede olduğunu görüyorsunuz. E şimdi Çin'deki nüfus 2 milyar, Türkiye'deki nüfus 70 milyon. Hmm. Aa, yeni Ben yeni hmm. okudum ki bu şu son senelerdeki kirletmeden, kirletmeden dolayı acayip bir e, e, yükseliş varmış Çin'de. %70'e evet. varan e, yükselme görülüyormuş. Evet, şu bilhassa son, kömür evet, kullanımından evet, dolayı. Şu son 2 yıldır kirlenmiş ee, sular vesaire. Ama biz e, genel e, itibarına baktığımız zaman e, geneleksel tıbba önem verdikleri için e, arı ürünlerini ve propolis özellikle kullandıkları için e, bağışıklık sistemlerinin e, kanser ve kanserojen etki yapan e, materyallere daha dayanıklı olduğunu Peki, diyelim ki birisi buna çok ilgi duyuyor. veya ailesinde birisi maalesef kanser hasta hastası. Bu ne tür bir şey tavsiye ediyorsunuz yapması? Propolis nasıl yenilir? Yani ben şimdi böyle çiğ kovandan olduğu gibi yutuyorum ama bu acaba doğru mu yoksa değil mi? Belki değişik bir şey ve nerede bulabilir bu kişiler bunu? Bu onlar için çok önemli. Şimdi e, propolis'i iki aşaması var. Hı -hı. Birincisi üretim. ikincisi tüketim. Hı -hı. Üretim aşamasına geldiğimiz zaman Hı -hı. E, arı dediğimiz gibi dışarıdan getiriyor. Bu materyali içeride kullanıyor. Hı -hı. E, ancak içeride bunu bir böceğin üzerine kaplarken kullandığında biz bunu alıp kullandığımızda bundan faydadan çok e, zarar görürüz. Çünkü e, o böceğin içindeki bakterilerin kovana bulaşmaması için hı hı. bunu kullanırken e, biz o malzemeyi alıp kendimize bakteri bulaştırmış Zaten oluruz. o böcekten hiçbir şey çıkmaz. Yani o çok ne? az bir şey. Onu atmak lazım da e, çerçevelerin arasında ve e, bilhassa Özellikle yüksek yerlerde yüksek evet e, çerçeve üstlerinde hı hı. bizim e, kullandığımız yöntem poropolis tuzağı denen ha, bir malzeme. Onu bak onu hiç Tabii. görmediğim. E, poropolis tuzağı Gıda plastiğinden yapılmış yumuşak plastik bir malzeme. Hı hı. Poropolis tuzağını çerçevelerin üzerine koyuyoruz. Hı hı hı. Arı e, çerçevelerin, e, poro tuzağın arasındaki hava kanallarını dolduruyor. kapatmak için evet. poropolis kullanıyor hı hı. ve dolduruyor. Hı hı. Daha sonra bu ızgarayı alıp buzdolabına koyuyoruz, soğuyor. Sertleşiyor. sertleşiyor, Sertleştikten sonra ızgarayı şöyle oynattığınız zaman tıkır tıkır poropolis evet. dökülmüş oluyor. Evet. Ve %100 temiz saf poropolis elde etmiş Hı -hı. oluyorsunuz. Üretim aşamasında bunu gerçekleştirdiğiniz zaman bakteriden ağrı edilmiş bir poropolis elde edilmiş Hı -hı. oluyorsunuz. Gelelim tüketim aşamasına. Hı -hı. Tüketim aşamasında, e, arıdan olduğu gibi aldığınız propolis'i kullandığınızda bunun %20'si sindirilebiliyor. Geri kalan %80'i vücuttan posa olarak dışarı atılıyor. Hı hı. Peki bunun %100'ünü nasıl kullanabiliriz? %100 fayda nasıl elde edebiliriz? Bunun için propolis'i saf alkolde eritiyoruz. Hı hı. Bunu e, herkes yapabilir. Ben bunun e, tarifini de vereyim. Hı hı. E, bunu yapan işte alkol bazlı hatta su bazlısı çıktı şimdi. Hı hı. E, su bazlısını yapan e, birçok firmalar var. Üreticiler var. Biz de bunu yapıyoruz aynı şekilde. Ama ben e, çok basitçe e, dinleyicilere anlatacağım. Ve kendi evlerinde uygulayabilecekler. Ben de yapacağım bana. o sabah. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu temiz olarak ürettiğimiz veya elde ettiğimiz aldığımız poropolis'i bir kabın içine koyuyoruz. 100 gram poropolis'e 100 gram poropolis'e ortalama 250 gram kadar da saf alkol. Hı hı. Saf alkol koyuyoruz. Ve propolisin erimesi için bunu kapalı bir kapın içine yerleştiriyoruz. Bu karışımı günde bir defa çalkalıyoruz. Hı hı. Ee, propolisin içindeki etken maddelerin alkole geçme süresi ortalama 25 ila 30 gün sürüyor. Oo, o kadar uzun sürüyor. Ve e, günde bir e, karışımın olgunlaşması için çalkalamamız hı hı. gerekiyor. Karışım olgunlaşıp çalkaladıktan sonra 25 günlük süreyi tamamladıktan sonra kav, kapalı kabımızı açıyoruz. Ve e, propolis'i süzüyoruz. Hı hı. Elde ettiğimiz sıvıyı oda sıcaklığında açık bir ortamda bekletiyoruz. Ve içindeki alkolün uçmasını sağlıyoruz. Hı hı. İçindeki alkol e, %95 civarına kadar uçuyor. Hı hı. Tabii bunu e, oda ne kadar sıcaksa Tabii. alkolün e, uçma açısı da o kadar fazla hızlı hı hı. oluyor. Tabii bunu e, alkol daha çabuk uçsun diye sakın ocağın üzerinde falan da <gülüyor> <gülüyor> koymalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. <gülüyor> doğal olarak kendi halinden uçması evet. gerekiyor ki e, yüksek sıcaklıkta poropolisin içindeki ee, etken maddelerde değerli maddelerde alkole geçtiği için alkol ile beraber uçup buharlaşmayan ile kaybolmasın. E, bu işlem gerçekleştirdikten sonra kendilerine çok e, düşük miktarda. miktarda az miktarda bir e, poropolis sıvısı yani hı hı. poropolis ekstrantı dediğimiz madde kalacak. Hı hı bunu e, her canlı ağırlığa e, her 5 kilo canlı ağırlığa e, bir damla olmak şartıyla günlük olarak tüketebiliyorlar. Ve, yani eğer e, ben e, 100 kilo olursam 20 evet, dakika yi, da, 20 o, damla 20 damla günlük, çok... günlük evet. olarak 20 damla e, kullandığınızda yetiyor. İsterseniz bunu e, meşrubatınıza katabilirsiniz. İster yemeğinize katabilirsiniz. E, ancak Sıcak içeceklerden katılmasını tavsiye etmiyoruz. Tabii. Çünkü poros, propolin içindeki propolisin içindeki esansiyel yağlar sıcaktan temas gördüğü zaman buharlaşmaya. Aynı bal ise. gibi, yani bal koymak, şey koymak gibi bir şey yapıyoruz. Tabii. Bal koymak gibi bir şey. Güzeldir tadı ama e, faydası o zaman kalmıyor. Tabii ki. Faydası kalmıyor. Hı hı. E, bundan dolayı e, soğuk içecek veya yiyeceklerde hı hı. kullanmalarını. Tavsiye ediyorum. Hı hı hı. Ve orada e, hücre yeniliği yaptığını e, diyorsunuz. Hücre yenileyici özelliği e, var. Diyor evet, onkoloklar diyorlar. Evet onkoloklar diyorlar bunu. E, hücre yenileyici özelliği e, çok önemli bir özellik. Özellikle e, kanser hastaları için çok hı hı. önemli. Bunun dışında daha birçok e, sayıp saymadığımız faydaları da var. Hı hı hı. Evet evet. Dinleyiciler, sevgili dinleyiciler, bugünlük bu kadar. Bu e, serüven daha bitmedi. E, gelecek sefer tekrar Adem Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü e, konuşacak çok şey var. İki hafta sonra görüne dek. İyi günler.